Bilgi Çağının Hukuku. Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü. Hukuk ve Teknoloji İlişkisi. Hazırlayıp sunanlar: Avniye Tansu ve Murat Losta. İyi günler. Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri, yorucu bir gecenin e, sabahında, hepinize günaydın tekrar. Ve iyi haftalar dileyelim. İyi haftalar ve iyi bir gelecek dileyelim. Evet. E, sevgili Murat Loster'la, bilgi güvenliği uzmanı Murat Loster'la bugünleri çok önceden e, kestirip uzun uzun önlemler konuşmuştuk. Sesim için özür dilerim bu arada, yeni kalktım. Soğuk algınlığından e, önlemler konuşmuştuk. Bu önlemlerin en başında da internet erişimiyle ilgili bir takım sorunlar, bilerek yapılan engellemeler veya kullanıcıların bilmeden karşılaştığı engellemelere karşı alınacak önlemler vardı. Dilerseniz ben bu kötü sesle konuşmayı burada bitirip, Sözü Murat Lostera vereyim. Neler konuşmuştuk, hangi yöntemler vardı ve bugün artık Türkiye'nin büyük bir kısmı onları kullanıyor. İstersen Muratçım bugün sakıncalarına ve alınacak o kategori tedbirlere değinelim. Memnuniyetle. Uygun görülsün. Kesinlikle. Bir başta bir sonda iki kere başka bir şey araya bir şey sokacağım. Bunu arada sosyal medyadan da paylaştım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir cümleydi paylaştığım, ee, korkma diye başlıyordu. Ee, engellenmiş sitelere erişmeye çalışmak ve girmek e, bireyler ve kurumlar için kanunen e, yasak değildir. Bununla başlayayım izin Ondan verirsen. korkan olduğunu hiç tanmıyorum yani. Evet. Olabilir. Yani evet. Ee, en azından Yok, bu... iyi iyi. Hani güzel, en azından güzel. bugün için böyle bir durum söz konusu. Yani öbür gün hani ne olacağı belli ne olacağı olur. belli olmaz. O zaman onu tekrar durup paylaşırız ama hani bugün için e, kanunen böyle bir durum söz konusu değil. Ha, onun yanında kanun dışı bir şeyler varsa da o konuda bir şey söyleyemiyorum elbette. Şimdi, e, bu e, İnternet engellemeler dediğimiz konu aslında Türkiye'nin yenisi değil. Hepimizin gayet iyi bildiği gibi yıllarca YouTube kapalı kaldı ve e, YouTube en ünlüsüydü. Başka birçok site kapalı kaldı ve buna karşın e, bireyler zaten e, çok temel bir yöntem olan e, DNS ayarını değiştirmeyi zaten biliyorlardı. E, ve e, geçtiğimiz günlerde ilk... Twitter'ın başına bu geldiğinde hemen arkasından da işte bir hafta kadar sonra arkasından da YouTube'un başına bu geldiğinde herkes eski usule geri döndü. Zaten bir takım insanların bilgisayarları, telefonları bu ayara zaten sahipti. Dolayısıyla fark etmediler bile bir takım kesintileri. Ve hemen o DNS'yi değiştirdiler. Ama arkasından fark ettiler ki DNS değiştirmelerine karşın sitelere erişemiyorlar. Ve bunun iki tane nedeni vardı. Bunlardan bir tanesi genellikle DNS değiştirenler Türkiye'deki DNS sunucuları yerine dünyada en çok bilinen ve hatırlaması en kolay rakamlara sahip olduğu için Google şirketinin DNS'lerini kullanıyorlardı. Rakam olarak da paylaşalım hiçbir sakıncası yok. 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 Fakat bu DNS'i kullananlar da fark ettiler ki ilgili sitelere giremiyorlar. Bu Üstüne üstlük e, hani bir başka açıdan bakarsak e, son e, 5651 sayılı yasa güncellemelerinde e, senin bütününün engellenmeyeceği mümkün olduğunca senin içindeki sadece ilgili içeriğin ekleneceği gibi bir e, madde vardı. Engelleneceği. Engelleneceği pardon. E, fakat e, böyle bir şey de olmadı. Bütünü engellendi. E, ama buradaki hani karşı tarafın söylediği de ki e, hani teknik olarak yanlış değil bu, bu söylem. Ee, HTTPS kullanıldığı zaman sadece bir sayfaya erişimi engellemek mümkün değil. Çünkü e, bireyin hangi sayfaya eriştiğini göremiyor devlet. O yüzden hani, o sayfaya gidiyorsan gitme, bu sayfaya gidiyorsan git demek mümkün değil. Dolayısıyla daha genel, daha bütüncül bir takım engellemeler söz konusu oldu. Ee, bunun dışında iki tane daha yöntem. Bir tanesi e, proxy kullanımı yoğun bir şekilde devreye girdi. Bir başkası VPN kullanımı. Bunlara baktığımız zaman temelde gördüğümüz şöyle bir durum söz konusu. Bir kere iki aşamalı bir sakıncalar silsilesinden bahsetmem lazım. Birincisi bireysel olarak bizi kullandığımız aracı çözüm tarafından zarar verecek bir takım durumlarla karşı karşıya kalmamız. Örnek olarak kullandığımız proxy sunucusu ya da kullandığımız VPN sunucularının sonucunda internete erişirken tüm isteklerimizin ve bize gelen tüm yanıtların sonuç olarak bir tek merkezden bize gelmesini sağlamak mümkün. Fakat bunun sakıncası eğer söz konusu proksinin sahibi işleteni kötü niyetliyse bir bizim ne yaptığımızı ne ettiğimizi fişlemek durumunda kalıyor. Çünkü her şeyimizi kendi elimizde veriyoruz oraya. İkincisi biz normal bir sayfaya normal bir siteye gidiyoruz zannederken örnek olarak hani güvenli olmasını beklediğimiz bir internet bankacılığına gidiyor olduğumuzu zannederken aslında söz konusu bankanın sayfasına çok benzeyen bir başka sayfaya gidiyor olabiliriz ve bunun farkına varamayabiliriz. Bir önemli sakıncası bu. E, i̇kinci önemli sakıncası da e, yine erişimlerimiz üzerinden bize bir takım kötü niyetli yazılımların yükleniyor olması. istemediğimiz e, spamlerin e, ya da reklamların bize gösteriliyor olması gibi bir sakıncası var bunun. Örnek olarak e, dün gördüğüm son bir haberde, sanıyorum haberi ben biraz geç görmüşüm, Martes günü yayınlanmış. E, şöyle bir şey vardı, e, normalde her zaman e, İOS'e... İşletim sistemi akıllı telefonlar Android işletim sistemli akıllı telefonlara göre daha güvenli kabul edilirdi. Daha kapalı ama karşılığında daha güvenli kabul edilirdi. Bunun da temel nedeni üretici firmanın Apple'ın bütün bu uygulamaları önceden kontrol etmesiydi. Fakat zaman zaman tabi Apple'ın kontrolünden bile bazı şeyler şaşıyor. Son bir haftalık bir haber yine bu. Tor dediğimiz yani herkesin herkese yardımcı olduğu dolayısıyla kimin nereye eriştiğinin başkaları tarafından takip edilemediği... ...uygulamanın, IOS'deki sürümünün aslında e, sahte olduğu, gerçek bir sürüm olmadığı... ...ve kendi içinde bir takım işte, zararlı programlar, e, virüsler yayıyor olduğu bilgisini şey yaptık... ...cep telefonlarına yönelik olarak Hiç Bu tarz bir şey söz konusu elbette. Ee, onun dışında e, hani e, DNS'ler dediğimiz <gülüyor> zamanda e, işte Google'la ilgili bir haber daha vardı. Bu haber e, haber demeyelim bir blog yazısı ama Google'ın kendi blogu. Özetle şunu söylüyordu e, Google dedi ki benim DNS'lerim e, Türkiye'de e, son kullanıcılara direkt ulaşmıyor. Normalde direkt ulaşması beklenir. Araya giriliyor kim giriyor nasıl giriyor konusunda kim giriyor konusunda net bir yanıt yap vermemekle beraber Google hani temel olarak bunu sadece yapabilecek olanlar internet servis sağlayıcılardır çok afedersin orada bir araya girmek ihtiyacı hissettim Google açıklık vermiyor açık bilgi vermiyor belki kimin yaptığı konusunda ama bizim füsunneviltürk.internet.com'dan şakır şakır son 3-5 gündür hı hı bir hayli ayrıntılı bilgi veriyor evet, yani. Evet. Evet. Oraya gelecektim ama ön aldığın çok iyi oldu. Pardon. Çok teşekkür ederim. Ederim. Çok iyi oldu. Bir de senden ricam şimdi dinleyici gözüyle Hı -hı. çok güzel anlatıyorsun da ben bile takipte zorlanıyorum. Dinleyici kulağıyla tekrardan sana soracağım. DNS'len proxy değişimi konusunu bir ayıralım. Mı? Ayıralım. Çünkü mesela Teknolojik açıdan çok deneyimli olmayan yüzlerce kullanıcı dahi hadi ben de şu VPN'den yükleyeyim bir anlatın nasıl olacak filan diye soruyor. Hı hı. DNS değişikliği, DNS ayarı değişikliğinin bir işe yaramayacağını aylar evvel burada da konuşmuştuk. Doğru. Nitekim doğrulandı bu. Hı hı. Ben diyorum ki sevgili dinleyicimize, dinleyicilerimize DNS hiç uğraşmayın. Doğru mu? Doğru. Doğru bir önerimi bu. Bugün için doğru bir öneri. Bugün için. Ama buna karşılık güvenli VPN şirketlerinin verdiği, e, sattığı ya da verdiği e, VPN yazılımlarının uygulamalarını kullanın. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Şimdi buradan baştan al bakalım. Peki memnuniyetle buradan başlayıp röcaledir. Şimdi. E Proxy unutalım pardon e, e, DNS'i unutalım dedik. DNS'i unutalım dememizin temel nedeni sonuç olarak aslında bizim bilgisayarımız herhangi bir aracı bilgisayar kullanmadan karşı taraftaki engelli siteye direkt erişiyor DNS'e kullandığımızda. DNS'i e değiştirdiğimizde. De. Ayar değiştirdiğimizde. Ayar değiştirdiğimizde de. Dolayısıyla araya giren e, bize internet hizmeti vermekle sorumlu ama 5651 sayılı yasa nedeniyle kendisine verilen talimatlara uymak zorunda olan internet servis sağlayıcılar bu iletişimi görebiliyorlar ve dolayısıyla engelleyebiliyorlar. Ve senin kim olduğunu şakır şakır kaydediyorlar. Çünkü bu bilgiler Türkiye üstünden bağlanan kullanıcıların servis aldığı şirkette 5651 sayılı kanun gereği zaten kaydediyorlar. Kaydetmek zorundalar. Burada kaydettikleri bilginin ne olduğunu da tarifleyelim bir kullanıcı olarak diyor ki internet servis sağlayıcıdaki kayıt Murat Loster şu gün şu tarihte şu saatte Twitter'a erişmeye çalıştı. YouTube'a erişmeye çalıştı. YouTube'daki şu videoya erişmeye çalıştı tarzındaki bilgiyi net bir şekilde tutuyor. Burada Murat Loster'i nereden biliyor? Murat dostları Murat dostları olarak genellikle bilmiyor. Ama işte Murat dostların sahibi olduğu ADSL'den bu yapılıyor diyebiliyor. Dolayısıyla bir IP e, numarası IP diyor. numarasına geliyor. Dolayısıyla bir evden bağlanıyorsak aslında evin içindeki bireyi ayırt edemiyor belki ama e, o bireyin içerisindeki en o evin içindeki bireylerden biri diye bunu yapıyor. Benzer şekilde kurumlar ya da toplu işte kafelerde vesairelerde bize e, şifre vermeden parola vermeden önce kimlik bilgilerimizi toplamalarının nedeni de o kafeye giren çıkan bir müşteri demek yerine hangi müşteri olduğunu bilebilme becerisini sağlamak aslında. Anlaşıldı. Şimdi, Şimdi gelelim VPN'e. VPN, e. VPN kullandığımız zaman VPN'in esprisi aslında VPN'in kısaca açıklamasından da gidelim. Neyin kısaltması olduğundan gidelim. Bir İngilizce kısaltma VPN'e. Virtual Private network demek. Türkçe'ye çevirirsek sanal özel ağ diye Türkçe'ye çevriliyor. Şimdi e, bu bir ağ. Hani sondan başa doğru gidersek. E, sonuç olarak benimle uzaktaki bir başka bilgisayarı bağlamaya yarıyor. Özel bir ağ. Çünkü bu özel ağ e, benimle o bilgisayar arasındaki iletişimi kriptoluyor. Birazdan bu kriptolamanın ne işe yaradığından bahsedeceğim. Sanal. Çünkü bunun için ayrı bir kablo ayrı bir e, kablosuz ağ bağlanmam gerekmiyor. Sahip olduğum internet bağlantısı üzerinden bunu içine kurguluyor. Evet o bağlantı yeter çalışıyorsa tabii. O bağlantı çalışıyorsa yetiyor. E, sonuç olarak zaten çizerken de e, VPN'i biz internet bulutu içerisinde bir boru olarak çiziyoruz. Hı hı. Boru olarak çizmemizin nedeni bu kripto sayesinde benimle... Bana bu hizmeti veren VPN sunucu arasındaki bu şu durumda yurt dışındaki bir sunucu olmak durumunda. Bu aynı evet, engellemelere evet. maruz kalmamak için. Yurt dışındaki VPN sunucusu arasında bir boru oluyor. Bu boru Türkiye'deki internet servis sağlayıcıları tarafından görülüyor mu? Evet görülüyor. Benim evimden bu boru aracılığıyla atıyorum Hollanda'ya bir bağlantı yapıldığı görülüyor mu? Evet görülüyor. Ama... Ama ne yaptığım görünmüyor. Hı hı. Yani ben oraya gidip işte internette arama mı yapmışım? Bir e, işte atıyorum Twitter'da bir hesapları mı bakmışım? E, bir film mi izlemişim? Anlaşılmıyor. Bir düzeltme yapalım. Aslında belki bir film izlediğim anlaşılır. Çünkü film doğası gereği çok büyük miktardaki veri akışını gerektirir. VPN üzerinden de büyük miktarda veri akışı olduğu anlaşılır. Ama hangi filmi izlediğim, hangi videoyu izlediğim, neye baktığım... ...yasaklı bir şeye mi bakıyorum... ...yasaksız bir şeye mi bakıyorum... ...bir kedi videosu mu seyrediyorum... ...yoksa yoksa yasaklı videolardan birini mi seyrediyorum... ...VPN üzerinden anlaşılamaz bu... Peki şimdi hangi VPN diye soru, sorayım sana... ...mesela... E, ...kullanıcılara... E, ...ücretsiz hizmet... Vaat eden öneren VPN'ler var... ...VPN uygulamaları var... ...veya... ...elit diye genellikle... E, ...kategorize edilen... ...ücretliler var... Hı -hı ücretliler ötekilere göre biraz daha şey güvenlik açısından daha güvenli mi diye sorayım sana memnuniyetle konuşalım araya bir müzik verelim mi önce tamam Cat Stevens'dan Peace Train now I've been happy lately. Thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. For oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause, Cause out I'm on the edge of darkness. From their eyes, the peace train or oh, peace train take this country. Come take me home again God. I've been smiling lately Thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begun oh, Peace train, sound and louder Ride right on the peace train ooh, ooh. Come on the peace train Yes, peace train, holy roller Come on, come on a come on cake Get your bags together Go bring your good friends too Cause it's getting nearer It soon will be with you Come and join the living It's not so far from you And it's getting nearer It will all be true Oh, peace train, sound it louder Light on the peace train It is. Why must we go to war, Haiti? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness. There is a peace train. Oh, peace train, take this country. Come take me home again. Oh, peace train, sounding louder. Ride on the peace train. <laughs> Come on, the peace. Awesome peace peace train. çok teşekkürler zaten. Açık Radyo 94.9'dayız Bilgi Çağının Hukuku programında. Ve e, seçim ertesi yasakların ne olacağını bilmiyoruz biz yine ne olur ne olmazları konuşuyoruz en son ne sormuştun Emine'ciğim? O soruyu tekrarlayacağım Lütfen. da e, daha evvel e, sevgili Açık Radyo dinleyenlerine şunu söyleyeyim internet yasakları dedin de. E, bu yasaklar var muhtemelen devam edeceği benzer e, e, ama buna karşılık e, hukuk yoluyla mücadele verenler de var. Uh -huh. e, bunların içinde en son e, sevgili arkadaşlarımız e, Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmağan. Beraber açtıkları Türkiye Siberaklar e, örgütü üzerinden açtıkları üç yaptıkları üç itirazdan bahsetmek istiyorum. Kısaca birisi TİBE Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na yapılmıştı. İlk önce onu yaptılar yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Anayasa Mahkemesi'ne çünkü bu bir... Anayasal suç aynı zamanda. Sonra da en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne talepli başvuruda bulundular. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uygulamalarında pek olan bir şey değil ama... Türkiye'de şu anda içinde bulunduğumuz durum çok özel bir durum olduğu gerekçesiyle yaptılar bunu Bu arada Twitter yasağı ile ilgili olarak Ankara'da idare mahkemesi tibin verdiği idari kararı durdurma kararı verdi ama hala kararın uygulandığı yok bekliyoruz. Sonucu göreceğiz artık ee, bir dâhâme daha komik bir şehirde şimdi adı aklıma gelmiyor komik derken yani şehir komik değil de alışılmadık bir coğrafya orada da e, açılan davalardan birindi evet bu e, durdurulmalıdır kararı verildi. E, özür ya bir yok çok üzüldüm. Soruna geliyorum gelmeden bunu hani tamam. şu olan ben merak ettiğim bir şey var şimdi. E, Naif bir soru ama mahkeme burada bir şey vardır hata olmuştur yürütmeyi durdurun e, Twitter'ı açın dedikten sonra açmamak yasal bir suç mudur? Şöyle aslında e, idare makamının bu karara karşı itiraz hakkı var bir tamam. mahkemede ama e, o sonuçlanana kadar derhal durdurması lazım çünkü mahkemenin bu kararı vermesinin esas gerekçesi Zaten devamında büyük sakınca görmesi yüzünden. Hı hı. Ee, şimdi orada çok ilginç bir şey var. Twitter'ı yarım saat içinde kapatabildi ee, Tabii. tip. Yarım saat yani yarım saat de hani fiktif bir şey belki çok daha kısa sürede. Bu kadar kısa sürede e, yaptığı bu işi geri alırken gene aynı süre içinde alması gerekir. Te ...teknolojik olarak öyle değil mi? Kesinlikle. Almadı hala İşte bu. Hayır, tamam, bu al, tamam geçtik. Ee, VPN'ler diyorduk. Hangi Aha. VPN mi? Demiştik? Hangi VPN yani kullanıcılar... E, ...hangi VPN'i... E, ...neye göre seçecek? Ki bu böyle devam edecek diyoruz. E, neye göre seçecek? Ücretli mi ücretsiz mi? E, ayrımından bahsettik. Hı hı. E, indirdikten sonra... ...uygulamayı kendi mobil ya da sabit araçlarına yüklerken nelere dikkat edecek buydu soru. Tamam. Öncelikle ücretli mi ücretsiz mi sorusunun cevabı aslında hani herhangi bir olabilir. Yeter ki mevcut müşterilerinden iyi tepkiler, olumlu puanlar almış olsun. VPN'ler birkaç nedenle düşük puan alır birincisi çok fazla kişiye ufacık bir sunucu ya da band genişliğini satar dolayısıyla siz VPN'a e bağlandığınız evet bağlanabiliyorsunuzdur erişebiliyorsunuzdur ama inanılmaz yavaştır dolayısıyla hani işinize yaramaz gün yani pratikte işinize yaramaz. sen yani teorik olarak erişiyorsunuzdur ama şey olmaz ikincisi çok fazla istemediğiniz e, ...reklama maruz kalırsınız, belki işte kötü niyetli yazılımlara, virüslere, şunlara, bunlara maruz kalırsınız. Ve kullanıcılar, e, Türkiye'de de artık yavaş yavaş başladı ama yurt dışındaki kullanıcılar özellikle... E, ...çok ciddi bir şekilde bu durumu yazarlar. Yani bu iyidir, şu nedenle bu servis iyidir, bu kötüdür gibi bir sürü gözden geçirme, ingicesiyle reviews sitesi var. Bunlara gidip bir bakıyor olmak lazım. Genellikle, tabii böyle bir genelleme yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama ücretsiz olanlar çok iyi yani hani iyi niyet çerçevesinde bunu veriyorlar. Üstüne ücretsiz oldukları için herkes buraya bir hesap açıp kullanmaya çalışıyor. Çünkü kredi kartı vermek zorunda kalmamanın önemli bir avantajı var. Dolayısıyla şey çok işe yarıyor. Ücretsiz olması. Ücretli olanlardan birini kullanıyorsak da çok herkesin etrafta kullandığı ve memnun olduğu ve mutlu olduğu ve hani bizim de artık arkadaşlarımız nedeniyle, referanslar nedeniyle güvendiğimiz bir yeri kullanmıyorsak, yeni bir yeri test edecek, etmek istiyorsak, denemek istiyorsak o zaman benim önerim ödeme yöntemine bir dikkat ediyor olmak. Yani? E, kredi kartı ile direkt kredi kartı numaramızı yazarak ödeme yaptığımız yerlerde e, ücretli olanları kastediyorum elbette. E, şöyle bir sıkıntı olabilir. Bizim kredi kartı numaramızı çalıp e, başka yerlerde harcama yapabilirler bu VPN siteleri. Oysa dünyada bilinen güvenilir ödeme araçlarının aracılığıyla yapılan ödemelerde. ...atıyorum... Application e, Store mesela. Application Store gibi ya da PayPal gibi e, siteler aracılığıyla e, ödeme yapabildiğimiz yerlerde... ...arada güvenilir olduğunu bildiğimiz bir ödeme aracı kullandığımız için hiç olmazsa kredi kartı bilgimiz gitmez. İlk başta verdiğimiz işte aylık e, 3-5 bir şeye kaybederiz, beğenmezsek iptal eder bir sonraki ay başka bir yere geçiyor oluruz. E, temel olarak hani ücretli sitelerde dikkat etmemiz gereken şey bu... Bir başka önemli konu dikkat etmemiz gereken VPN'i geçtik diye her şeyi yüzde yüz burada kullanmamamız lazım. Temelde hani ilk fikir olarak şunu söylemek gerekiyor. Birincisi Türkiye içinde bir yere erişiyorsak Türkiye içinde sunulan işte sonu com.tr ile biten işte atıyorum gazeteler, bankalar işte elektronik ticaret siteleri gibi sitelerde VPN'i kullanmamamızın iki tane önemli amacı ve yararı var. Birincisi performans. Ne olursa olsun istediğimiz kadar büyük bir hizmet alalım. Ka e karşı komşumuzdaki sunucuya gidebilmek için dünyanın öbür ucuna gidip gelmek bir performans problemi yaratıyor. Dolayısıyla ondan çıkmak bizim için daha hızlı getiriyor. E i̇kinci önemli sıkıntıysa e bizim ne yaptığımızın izleniyor görülüyor olması ve hatta internet bankacılığı gibi hassas işlemler yapıyorsak ya da kredi kartımızı verdiğimiz ...elektronik ticari siteleriyle ilgili bir şeyler yapıyorsak o zaman söz konusu sitelerin bizim bilgilerimizi, kredi kartlarımızı kullanıyor olması anlamına geliyor. Dolayısıyla kritik işler yaparken buna dikkat etmemiz lazım. Bitirmeden önce süremiz sona ermiş, son bir not. Dikkat etmemiz gereken eğer yapabiliyor isek, teknik olarak izin veriyorsa... Bilgisayarımızda internette gezmek için iki tane gezgin, iki tane ayrı browser kullanmak, birini VPN'li konularla ilgili kullanıyor olmak, öbürünü de daha güvenli kabul edebileceğimiz işte internet bankacılığı, elektronik cihaz siteleri için kullanıyor olmak. Sanıyorum bugünlük bu kadar süremizin de sonuna geldik. Sevgili Avniye bana işaret ediyor sen kapa sen kapa diyor biraz <gülüyor> sesi izin vermiyor evet, galiba. Evet, çok evet. geçmiş olsun evet, tekrar. Evet çok teşekkürler. Ee, ve i̇yi haftalar, iyi haftalar. Hoşçakalın. Bilgi çağının Hoşçakalın. Teknolojinin karanlık ve aydınlık yüzü. Hukuk ve teknoloji ilişkisi. Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Lostar